Fatır, sekizinci sohbet. Eûnzu billâh, eûnzu billâh, eûnzu billâhimineşşeytanirracîm, bismillahirrahmanirrahîm. Rabbi yesir ve lâ tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Subhâneke lâ ilmelena illâ me'allemtenâ, inneke entel alîmul hakim. Ve lekad yesterne <Sessizlik> al Fehel min müdâkir. Rabbiş ve yesserli emri. Whelul uddadam bin lisanı yefkahu qauli. Vma tawfike illa billah. Salat ve selamülk ya Rasulallah. Salat ve selamülk ya Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Fatır suresinin e, 10. ayetinden itibaren e, devam ediyoruz. Geçen hafta e, yarım kalmıştı. E, devam ediyoruz inşallah. Ne diyordu? Kim izzet istiyorsa izzetin tamamı Allah'ındır hoş gözde, sözler ona vasıl olur yani ulaşır. Onu da salih ameller yükseltir. Kötü mekirler kuranlar için onlara çok şiddetli azap vardır. Onların kurdukları tuzaklar kendilerini mahveder. Burada e, hafif tabi başından alalım. Normalde yarısına kadar geldik ama konu bütünlüğü için devam edelim. Men, yani men orada şartta. Men kâne yuriydu. Bakın orada men yuriydi demiyor. Yani kim isterse talep ederse değil. Men kâne yuriydu. Kim izzet istiyor idiyse ya da kim izzet isteme durumunda olursa yani geçmişi ve anı e, kapsayan bir ifade ne isterse izzet isterse. Şimdi İzzet'i kendi aramızda konuştuk. Bazı kitaplarda güç, kuvvet gibi ifadeler olmuş ama İzzet ee, Allah-u Teala'nın El Aziz esması var geçen hafta söylediğimiz gibi bu Aziz esmasını kullarından dilediğine veriyor. Onları İzzet sahibi kılıyor. Hani Ey Aziz İstanbul deniyor ya ya da e, Su gibi Aziz ol deniyor. Ya da bu e, Hristiyanlarda saint, Saint yazılıyor. Saint e, Joseph gibi ifadeler var. Aziz manasına geliyor e, çevreminde. Yani ona yakın bir ifade oluyor. İzzet sahipliği manasına geliyor. Ee, mesela bir Evliyaullah'ta da e, en fazla tecelli eden esmalardan birisi de El Aziz esması. Bir manası da mağlup edilemeyen. Yani izzeti öyle yüksek ki e, mağlup edilemeyen, galebe çalınamayan manalarına da geliyor. Aynı zamanda da e, dünya kullanımıyla şerefli, e, seçkin, elit manalarına gelebiliyor. Yanlış kullanım olarak söylüyorum. Ee, i̇nsanların talepleri doğrultusunda yani diyor ki sen izzet mi istiyorsun yani öyle misin öyle mi iyidin hala hazırda da onu mu istiyorsun kendinde e, bu kimse kendinde izzet görmesin o bütünüyle bir kere Allah'a aittir lillah diyor ya Allah'a aittir aynen şey gibi elhamdülillah gibi. Hamd kişilerde, nesnelerde, Allah'ın da övülebilir. Ama ne diyor? Asıl bütünüyle, tamamıyla hamd Allah'a mahsustur. Allah'a aittir olduğu gibi de burada da felillallah derken de e, işte o izzet tamamıyla Allah'a mahsustur. E, başka bir ayette vardı. Ne diyordu? İzzet aynı zamanda peygamberlere ve müminlere de aittir derken de ifade edilen ne? Biliyorsunuz el aziz ismiyle izzet Allah'ın şahsındadır fakat el muiz esmasıyla da o izzeti başkalarına verir. El muiz ne demek? İzzet sahibi yapar. Mana sırada geliyor. İşte o Allah'a, Resul'e ve müminlere ait derken Allah dışındaki o iki ifade El-Muiz esmasının tecellisine sahip olanlar. Ama buradaki özel ifadesiyle El-Aziz olan Allah'a mahsustur. Ancak Allah'ın ikramıyla bir insan izzetlenebilir. Peki sen de öyle mi olmak istiyorsun? Şimdi burada bir e, soru gibi bir şey var. Burada ne diyor? İleyhi yasadul el kelimul tayyib. Hoş sözler, güzel sözler, kelimul tayyib denilen ifa şeyler Allah'a vasıl olur. Yani sen de mi öyle olmak istiyorsun? Sen de Allah'ın izzetlendirdiği gibi izzetli mi olmak istiyorsun? O zaman güzel kelimeler üret. Güzel kelimeler söyle. Güzel kelimeye tabi ol. Kelimeyi tayyib edilenler çünkü onlar ancak izzet sahibi olan Allah'a ulaşır. Yani burada nasıl izzet sahibi olunmaya e, e, namzet olunacağında ifadesi var. Onu da diyor, yalnız sadece üretmekle, düşünmekle kalma. Onu da yükselten bir mekanizma var. Allah'a yükselmesi gerekiyor onu. Ref olması gerekiyor. el Ali olan, yukarıda olan... Allah'a ulviyet sahibi manasında Allah'a da bunun ulaşması gerekiyor. Onu da senin salih amellerin ulaşacak, ulaştıracak pardon. Yani bakın güzel kelimeler varlığı sebebiyle Allah'a ulaşır, vasıl olur doğru. Fakat insan boyutunda bunu söyledin bu kafi değil bu ne olacak bunu yükseltecek bir mekanizma var bu da salih amel amenü ve amülü salihatı denilen mekanizma işte bu. İmandan sonra. İmandan sonra o imanın gerektirdiği şeyleri yapmak. Evet. Sadece iman yeterli olmuyor. Yani sadece iman yeterli Zaten yukarıda vardı hatırlıyor musunuz? Önceki ayetlerde vardı. Hangi ayette o? Kafirlerle ilgili e, bir şey var. Heh, 7. ayette. Ellezine keferu diyordu. Yani küfür etmek yekerdi. Ona ait kötü amel işlemeyi gerekli görmemişti 7'de. Fakat e, diğerine ise ellezine amenü ve amilus salatı diyordu. Burada da Rabbim amenü yeterli görmüyor. İmanı yeterli görmüyor. Bunu salih amelle destekleyeceksin diyordu. İşte bu Müslümanların üzerine olan bir eee yükümlülük. Fakat e, küfrün te e, şeyine tehlikesine küfür ettiğin zaman Allah korusun iş bitiyor. Zaten yani iman etmek demek de olmuyor. Mu? Evet, onu desteklemek gerekiyor imanı. Şimdi e, buradan ikinci kısmına geçmeden bir iki şey daha söyleyeceğim. Bakın orada güzel kelimeler demiyor. Güzel kelime diyor. Tekil ifade gördünüz mü orada? El kelimu et tayib. Kelimeler demiyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Ee, en güzel kelime nedir? Bu tasavvuf kitaplarını geçiyor. La ilahe, la ilahe illallah Allah demektir. Bu Peygamber Efendimiz ve sellem hadislerinde de geçiyor. En güzel kelime kelim, e, la ilahe illallah'tır. Onun e, la ilahe illallah'ın altında bir sürü teferruatlandıracağımız hiyerarşik seviyeye uygun aşağı doğru kelimeler var. Bu kelimelerin ise e, kitapsallaşmış hali, kelimelerin kitapsallaşmış hali de Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi e, dedik ya Kur'an'ı tefsiri yine Kur'an'dır. Bunlar bana şeyi hatırlattı. İbrahim suresindeki bazı ayetleri hatırlattı. Onu e, getirdim size. 23, 24, 25, 26 ve 27. ayetler e, bu sanki burayı anlatıyor gibi geldi. Ee, ben size şey yapayım, Türkçe meallerini söyleyeyim. İman edip salih amel işleyenler ise altından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Rablerinin izniyle orada muhallet de, e, olarak kalacaklardır. Tahiyeleri orada selamdır. Burada bir giriş yapıyor. Bakın burada amelü ve amelü salati belirtiyor Rabbim. Gördün ya Allah nasıl bir temsil yaptı? Bakın hoş bir kelimeyi. Yani hoş bir kelimeyi nasıl bir misalle açıklıyor Rabbim? Burada kelimeten tayibeten olarak geçiyor. Aynı ifade hoş bir ağaç gibi ki yani tayyib bir ağaç gibi ki kökü sabit yerde sabit dalı da semada. Yemişlerini yani meyvelerini Rabbinin izniyle her daim verir. Allah insanlara böyle temsiller yapar ki kavrayı düşünürler. 26. ayet habis bir kelimenin bunun zıttı. Temsili de habis bir ağaç gibidir ki üstünde bir kararı onun yoktur. Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette sabit söz ile tespit buyurur. Haksızlık edenleri ise şaşırtır ve Allah ne dilerse yapar. Şimdi burası bunu, bu ayetlerin izahı gibi. Şimdi bu ke ayeti ben çok önemsiyorum bu 24 ve 25'i. Hoş bir kelimeyi hoş bir ağaca benzetmiş. Yani diyor ki siz kelimeyi tayyibbe olan la ilahe illallahı çok iyi anlarsanız ve bunu yaşarsanız, Kur'an'la da iştigal olursanız, Allah-u Teala her daim izmiyle aynı yeri köyü yerde sabit yani şer'i gerçek hakikat unsurlarına dayanan göğüse semaya yani e, yüksekliklere dalan bir ağaç gibi size her türlü konuda Kur'an ayetleriyle bunu açıklayan bir sistemi nasip edecektir. Siz de bu şekilde tayyip bir söz olarak A aklınıza getirecektir. Sizde muhteşem gerçekler zor gibi olan şeyleri Allah'ın izniyle söyleyeceksiniz diyor. Yani Kur'an sizde bir ağaç gibi yeşerirse sürekli olarak Kur'ani şeylerle ifadeleriniz olacak ve bunları her türlü olayı Kur'an'la izah edebileceksiniz. Mesela geçen şeyi e, okudum ben biraz fiziksel konulara meraklıyım. Keşke Abdurrahman Bey de burada olsaydı. Entropi denilen bir konu var. Onunla ilgili bir makale okuyorum ya sürekli aklıma ayet hadis geliyor. Aa bunu açıklıyor, aa şunu açıklıyor, bunu açıklıyor diye. Sürekli yıllarca bir Kur'an'la düşünme mekanizması olunca yeni okuduğunuz bir kolumda sürekli yemişini veriyor size. Ama bunun da temeli en yukarıda La ilahe illallah kelimeyi tayib deyince la ilahe illallah kelimeyi tayibe tevhid ve bununla ilgili sizin amelleriniz size demek ki izzet katacak bir unsurmuş. Devam edelim. Şimdi de ikinci zıtlığı da şey yapıyor. Bu bu Kur'an kelimede Allahu Teala'nın çok kullandığı metot. Önce bir grubu anlatıyor, sonra da diğer grubu anlatıyor. Birinci grubu anlattı. Şimdi ikinci grubu anlatıyor. Meali'ne tekrar girelim. Kötü mekir kuranlar için ise onlara gelince onlara çok şiddetli bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ seyi se e, se et seyi kötü demek. Seyi'e kötü demek. Hani Allah seyi'elerini affetsin diyor ya seyi'atlarını. Kötü manaya geliyor. Yukarıdaki tayyibin zıttı. Yani eser, lehum azabun şehit lehum onlar için vardır ne vardır bir azap vardır nasıl bir azap şedid sıfat olarak gelmiş şedid şiddetli diye sürekli olan da bir e, azap vardır bu da yukarının zıttı olan iyi olanların e, zıttı bir grup yani şöyle diyor Allahu Teala izzeti Allah'ta görmeyenler kibirleri sebebiyle Asıl güzel kelime olan la ilahe reddetmek sebebiyle bu hedeflerine ulaşabilmek için kötü mekirler kuracaklardır. Şimdi izzeti Allah'ta görmüyorlar ya, kendilerinde ve yanlış mekanizmalarda görüyorlar. Yanlış taptıkları ilahlarında görüyorlar bu izzeti ya da görmek istiyorlar. O yüzden ne yapacaklar? En tayyip kelime olan, La ilahe illallah yani bütün güçlü ve kudretin ancak Allah'ta olduğuna ondan başka ilah olmadığı mekanizmayı kelime-i tayyibi reddetmek durumundalar. Şimdi yukarıda da garre vardı ya hani kişinin zaafları vardı şeytanda o garrelerinden dolayı ona yaklaşıyordu içinde bulunan zaafları vardı bunda kendilerinde olan garreleri sebebiyle de buna müsait bir hale geliyorlar. Mekir ne demek biliyor musunuz? Mekir tuzak demek. Yani e, hem e, kendilerini hem de başkalarını e, tuzağa düşürecek hal ve hareketler içerisinde bulunuyorlar. Şimdi en büyük Mekir kurucu kim? Allah Allah. E, doğ, yani, <gülüyor> doğrusunu söyledi de en büyük Mekir kurucu Hadi Fahri Bey'in dediğini anlam Allah. Tabii. Fakat seyi ediyor <gülüyor> ya seyi emekliyor dedi ne kötü seyi edilir. Yani kötü tuzaklar. Bir ayet var emekli er ruvemekar er Allah. Tabi tabi tuzak üzerinde tuzaklar var diyor. Yani herkes tuzak kuruyor. Hı hı. Şeytan da var, hı hı. insanlar da var. Hı hı. Ama Allah da var. Evet, Ama tabii. gerçek tuzağa sonuca ulaşan Allah'tır ve Allah en hayırlı. Kurum. Tuzak kuruyor. Yani hayırlı. Hayırlı tabii. Ama burada ne, ne diyor? Ee, yani kuru ne esneyat? Yani kötü mekir evet. kuranlar için, kötü mekir kurucuların evet. en şeyi şeytandır. Evet. Yukarıda da zaten dikkat edin evet. size kandırıcılar kandırmasın derken burada bir işaret var. Demek ki şeytanın kurduğu tuzakların mekanizmalarından birisi de. İnsanda gizli olan izzetli olmak, şerefli olmak, elit olmak, seçkin olmak duygusu var. Bunu kullanarak olan Allahî mekanizmaların dışında başka mekanizmalara yönlendirerek ama tuzak kurdurarak yönlendirerek ayaklarını kaydırıyor. Ama tekrar söylüyorum hep aynı şeyi söylüyorum. Sebep kişinin kendisi kendi zaafları. Kendi nefsindeki zaaflar. Şeytan bunları kullanıyor. Yoksa e, bakın e, cehennemle nefis gitmezdi. Allah zalim mi? Eğer bütün suç şeytanda olsaydı nefis cennete, affedersiniz cehenneme giderek azap görmezler. Ne diyor? Nefsinize zulmetmeyin diyor. Yani şeytanın şeylerine e, kapılarak e, Nefsini zulmetmeyin ama Allah zalim mi ki e, suçsuz olan nefsi cennette e, cehennemde azap ettiriyor. Demek ki onun da şeyi var onun da marazı işte geçen hafta işlediğimiz gibi şeytanın garresiyle ayağını kaydırdığı iki mekanizma ki ebedilerden olmak ve tükenmez mülke sahip olmak. İşte bunların alt kademelerinden olan izletli ve şerefli olmak durumu da nefsin dolayısıyla kişinin marazlarından ki şeytan o kötü mekriyle onları ne yapıyor? Kandırıyor. Ama gerek şeytan gerek onun ehlinden olan bu insan da olabilir. Nas suresinde hatırlıyor musunuz? <gülüyor> diyor. Cinlerden ve e, insanlardan olan mekir kurucular da. Aynı şeytanlaşmış insan deniyor da onlarla mekir kuruyorlar. Kendilere o kapılmışlar o yola. Başkalarını da o şekilde tuzak kurarak bugün günümüzde inanılmaz mekanizma var onların derinlerine girmeyeceğim e, kandırmaya çalışıyorlar. Allah-u Teala diyor ki onlar için şedik bir azap vardır. Hem bu dünyada hem de ahirette bir azap vardır. Lakin ikinci kısma bakın. Ne diyor ikinci kısmında? Ve makro ula ike yebur. Onların kurdukları tuzaklar kendilerini mahveder, <gülüyor> kendilerine döner. Şimdi işte Fahri Bedi'in dediği, dikkat edin, tuzak kurucuların en hayırlısı Allah'tır derken de Allah da. Şimdi Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar ya Allah'ın sistemine mekir kurmaya çalışıyorlar fakat Allah izzet sahibi ya El Aziz esmasında bir manası Kayhan Bey mağlup edilemeyen galip manası da El Aziz'e. Bak. Bak şimdi izzet sahibi Allah ya bakın Allahu Teala bir ayet içerisinde ne kadar bu döngüyü şeyi güzel kurmuş. İzzet sahibi olan Allah'a. İzzet kelimesinin içerisinde el aziz isminin içerisinde mağlup edilemeyen var ya. Güya mekir sahipleri kötü mekir kurarak edecekler ya bir sistemi alt etmeye çalışacaklar ya diyor ki Allahu Teala bu kendine döner. Neden? Çünkü Allah'a galip edilemez manasındaki izzet kısmıyla da o mekirleri bir şekilde kendine dönecektir. İşte Allah mekir kuranların tuzak kuranların en hayırlısı derken de bu var. Yani Allahu Teala bir kişinin ayağını kaydırmak için burası yanlış anlaşılıyor mekir kurmuyor. Mekir kuranlara mekir kuruyor. Hani ava giden avlanır diye evet. bir şey var ya, e, bu şekilde de onu e, şey yapıyor, e, izah ediyor. Peki bu ikinci kısımda hangi esma tecelli ediyor? Ayetin birinci kısmında el muiz, izzet sahibi kılan, kişiyi izzetlendiren esma hakimdi. İkinci kısımda ne var? <gülüyor> El-Muzil El esması giriyor. Aziz'in tersi zillettir. Zelil eden. Zelil. Muzil de zelil eden. Evet. Yani ortayı düşünün. Ortada duran vasat <gülüyor> yukarı doğru çıkana izzet sahibi oluyor. Aşağı doğru inen zillet sahibi oluyor. İşte Allah da kendi kurdukları tuzağı kendi başlarına çevirtmekle de kişileri zelil ediyor. Burada da el buzil esması devreye giriyor. Burası herhalde anlaşıldı konu. Ee, çok teferruata girilebilir ama girmiyorum <gülüyor> ilerlemek adına. 11. ayete geçelim inşallah. Vallahu <gülüyor> halakakum halakaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealekum ezvacen ilerlemeden buranın mealini verelim. Allah sizi topraktan yarattı. Sonra nutfeden sonra sizi çiftler haline getirmiştir. Çiftler doğru çiftler haline getirmiştir. Uygun bir ifade. ve ma tahmilü min Valla tedgu illa bi almihi onun ilmi olmaksızın ne bir dişi gebek alabilir ne de doğurur ve ma yuam yuammeru min muammerin bir yaşlıya ömür vermekte valla yunqasu min umurihi onun ömründen eksiltmekte İlla fil kitap mutlaka bir kitaptadır ancak bir kitaptadır. İnne zalike alallahi yasir. Bu da şüphesiz Allah'a göre kolaydır. Biraz kelime kelime açıklayalım. Şimdi Allahu Teala bu şeyden bir sistemi anlatıyor. Allahu halaka Allah sizi yarattı. Nereden yarattı? Min turab topraktan yarattı. Şimdi burada Arapça ile ilgili bir iki şeyler söylemeliyim. Başlangıç harfi, yemin değil burada. Burada isim cümlesi gelmiş. Yani halakakumullahu minturab da gelebilirdi. Fakat allahu halakakum minturab demesi, isim cümlesi olarak kullanması burada Allah kelimesine vurgu. Yani sizi topraktan yaratan Allah'tır Allah. Bekir Bey son dersteki şeyle söylüyorum, isim cümlesi. Yani burada şöyle bir cümle var. Yani sizi topraktan yaratan Allah'tır. Allah başka birisi değil manasında var. Arapçada aklımızda olsun. Bir kelime ne kadar önce söylenirse onda o kadar vurgu vardır. Eğer halakakumullahu olsaydı Allah sizi yarattı. Yaratmaya vurgu vardı. Ama burada siz yaratılmadınız mı? Hem de topraktan <gülüyor> yaratıldınız. Bunu yapan Allah. Allah hani yukarıdaki izzete vurgu yapıyor. Sizi izzet sahibi kılacak İzzet sahibi olan ve size izzet sahibi yapacak odur. Bakın izzet yukarıya doğru bir ifade ya. Türap da toprak e, aşağı bir ifade. Yani topraktan yarattı. Yani sizin değer vermeniz aşağı çiğnediğiniz ayakta olan hatta şeytanın e, kendisini ateşten yaratma o sebebiyle üstün gördüğü topraktan yarattı. Tehkit var. Tehkit var. Diyeyim, Allah. Evet orada işte tehkit var ona. Sümme daha sonra da bak sümme aradan baya bir şey zaman geçtiğini ifade eder. Min nutfe. Bakın ne alaka şimdi topraktan yaratıldığımızın biz farkında mıyız? Değiliz. Ama nutfeden meniden yaratıldığımızın biz farkındayız. O sistemden. Demek ki topraktan yaratılma durumu insanın genel insanlığa özgü bir ifade. Hazreti Adem ile başlayan bir sistemi ifade. Bak ve demese bu kadar aradan şeyler geçtikten sonra dünya sistemini kastediyor burada. Burada da bir mutfe sistemine bağlı. Halaka genel anlamda yaratmayı ifade etmekle beraber bir sistematik yaratmayı da ifade ediyor. Yani Anne karnını erkek ve dişi organlarının bir araya gelmesiyle oluşan oluşum da tabii ki Allah'ın aracısız bir yaratmasıdır. Lakin Allahu Teala'nın bunu bir sistem, bir sünnetullaha koymasıyla beraber yaratması da yani sistemle yaratmak da halakafî ile Kur'an'da ifade ediliyor. İşte nutfedemesiyle beraber bu dünyadaki belirli bir sistematikle konmuş e, yaratmayı temsil ediyor. Tümme, bir ifade daha var burada. Cealekum, sizi kıldı, yaptı, etti, yarattı manasına da gelebiliyor. Ama yaratma tam değil burada. Ezvacen. Ezvac, çiftler demek. Hani zevce var ya, bir çorabın diğer teki de çift manasındadır. Sizi çiftler olarak yarattı. Şimdi burada şu manada var. Yani kadın ve erkek olarak yarattı manası da var. Zevci olayı. olayı aslında yani aslında bunun kastedilmediği ile ilgili şu var. Yani o da var. E, asıl çift olarak yaratılma Hazreti Adem ve Havva'ya ayet. Yani bu sıralama da şöyle olsaydı sizi topraktan yarattı sonra sizi çiftler haline getirdi. Sonra nutfe olsaydı yani burada Hazreti A, yani dişilik erkekliğe daha fazla vurgu manasında Adem ve Havva vurgusu olması dolayısıyla daha duygun olabilirdi. Fakat burada sıralamanın böyle değişmiş olması çift mekanizmasına dikkat çekmek şeklinde. Burada Ahmet Hulusi'nin mealinde bir ifade hoşuma gitti. bunu önceki sohbeti hatırlayanlar daha şey yapacaktır. İkili sarmal halinde yarattı diyor. DNA. Orada buna bir işaret olduğunun ifadesi var. Ben de katılıyorum. Şöyle ki elbette ki ile erkekli bir sistemi burada kastediyor ki daha sonra zaten onun ilmi olmaksızın ne bir dişi ne bir yebek kalabilir de burada erkekli ve dişili sistemi söylüyor doğru. Fakat teferruatına girdiğimizde Rabbimin burada bir ilim yüklemesi de gizli bir ilim yüklemesi koyduğunu da görüyoruz. Burada hatırlıyor musunuz? Secde suresini işlerken burada katılanlar arasında 4-5 yıldır bu sohbete katılanlar var. Ara sırada bunu şey yapıyorum. Sayfa 414'te oraya bir gelelim inşallah. 8. Sekiz, e, ayet ve 7. ayete 7 ve 8'e bakarsanız o yarattığı her şeyi güzel yapan İnsanı da çamurdan yaratmaya başlayandır. Bak bu muhteşem işte ya. Bir ayet ne kadar tesir ediyor. Bak başlayandır diyor. Çamurdan yaratmaya başlayandır. Yani işte böyle halaka esmasının da hem direkt olarak yaratma hem de sistemin, sistemsel yaratmaya çok güzel bir işaret var. Bak min mintin diyor çamurdan diyor. Aynı işlemekte olduğumuz ayette gibi. Sümme, daha sonra bak yine arada bir mesafe var. Ceale neslehu, onun kıldığını, neslini kıldı, yaptı. Min sülaletin, bir sülaleden yaptı. Min ma'in mehin. Ma'in mehin, sizin değer vermediğiniz, attığınız, kerih gördüğünüz, değil mi herkes kerih görür o sıvıyı. E i̇şte aynı toprağa örnek veriyor bir sıvıdan yaptı. Ama diyor ki burada sizin kere gördüğünüz, iğrendiğiniz, beğenmediğiniz şey içinde ne var diyor. Bak onun içerisinde diyor bir sülale var. Bu sülale Türkçe'de nesil manasına da kullanılmış sülale manasına. Neslin oluştuğu mekanizma olarak da kullanılmış. Bu su, ayetin işlerken yıllar evvel hatırlıyorsunuz ben şöyle bir şey demiştim. Ben bunun kökünü araştırdım. Selele kelimesinden geliyor. Silsile kelimesiyle bu aynı köktenmiş. Silsile. Şimdi silsile, şimdi silsile ne oluyor? Birbirini takip öyle. eden şeyler. Şimdi bu Arapça'da ne oluyor? Dizilere silsile deniyor. Yani zincir. Dizilim. Dizilim. Yani zincir. Zincir Arapça'da e, sula, e, işte silsile manasına geliyor. İki kelimenin birleştiği yeri düşündüğümde şu var. DNA var ya, nutfenin içerisinde, meninin içerisinde olan, biliyorsunuz sperm'ler var. Sperm'lerin içinde ne taşınıyor? Biz biliyoruz ki genetik şifre taşınıyor. Kromozomlar taşınıyor biliyorsunuz. Kromozomların içerisinde nükleik DNA var. DNA'nın yapısı da zincir sarmal yapıdır. Buradan Rabbim işte bunun işte o zamanlarda bilinmesi mümkün değildi bunu. Sizin değersiz gibi gördüğünüz meninin içerisinde sizin neslinizi oluşturacak genetim aktarım mekanizması olan bir mekanizma var derken de işte bunu işaret ediyor. Bugünkü ayette de cealekum ezvacen derken de çift çift yarattın derken de bakın ne dedi DNA'nın yapısını hepimiz ortaokulda görüyoruz. Çok uçlu bilgi değil bu. İkili sarmal yapı. İşte ikili sarmal yapıydı da Rabbim burada kelimelerin içerisine ama ancak bugün anlayabileceğimiz ilim seviyesiyle anlayabileceğimiz işareti de koymuş. Eğer bu manada bakılırsa Kur'an'a daha içinde daha ne derinlikler olacağı bir e, hazine yani. Bunun böyle olduğunun e, bir değerlendirmesi de ispatı gibi de devam eden ayetler de var. Ve ma tahmilu ne hamile kalabilir. Kökü ne bunun? Tahmilünün hamilenin ham, ham, hamele, ham, hamele ham, Hamal ham, taşımak. Yani yük yüklenmek. Havva'nın yeryüzüne Hazreti Havva'nın evet. yeryüzüne indirilmesiyle beraber e, hamile kalmasına Rabbim hafif bir yük yüklendi diyor. Yüklen. Bakın yüklendiğine. Eğer e, eşlerin birleşmesinden meydana gelen şeyi yüklediyse o hafif gelir. Ama Allah'ın <gülüyor> yaratma sistemini yükleniyor. Biliyorsunuz daha sonra da ruh üflüyor. Yani taşıdığı şeyin önemine ima var orada. Vemâ tahmilü ney bir yüklenir min ünsa, kadın vela tadâ'u ne de o yükünü bırakır. Yani bu kitaplarda ne geçiyor önümüzdeki meallerde? Doğurur. Ama Rabbim o kadar güzel bir ifadede bulunmuş ki burada ben hayran kalıyorum. Yani ne hamile kalır ne doğurur değil. Derinliklerine ne var biliyor musunuz? Ne Allah'ı bir yükü yüklenir, yüklenmesiyle beraber. Yani mekanizması Allah'a ait olan size değil. Yaratma mekanizması Allah'a olan bir şey yüklenir. Ne de onu bırakır. <gülüyor> bu şeyde geçiyor. Ve vadağın anka vizrak var. Biz senin yükünü azaltmadık mı, kaldırmadık mı? Yani bir hamal düşünün üzerinde ağır bir yük var. O yükü onun üzerinden alıyorsun ya işte o da vada'a fiiliyle ifade ediliyor. Yani yükünü kaldırmadık mı mekanizması. Ama burada günümüz Türkçesinde ne deniyor? Doğurmak. Ama basit bir doğurmak değil. Bakın hamile kalmak ve doğurmak dediğinizde kişiye çok fazla bir yük yüklüyorsunuz. Yani önem veriyorsunuz ama bunun Allah'tan olduğunu ifade etme durumunda olduğunuzda yüklenmek ve o yükü bırakır manasına. Yani görevi bitti onun bu mekanizmada. Yani yaratan Allah bizzat yaratan Allah ama bunu bir sistematiğe koymuş bunu da annenin üzerine vermiş. Anne de o görevi Allah adına tırnak içerisinde yükleniyor ve o yükü de bırakıyor. İlla ama bu fi kitaptadır. Bu bir kitaptadır. Hayda ne alaka? Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇lla, evet. İlla yukarıda diyor ya. Pardon o aşağıdaymış. Pardon oraya. İlla bir ilmihi. Bu ancak Allah'ın ilmiyledir. Bu ancak Allah'ın ilmiyledir. Yani bir ilim doğrultusunda gerçekleşir. Şimdi bunu burada tutalım. Diğer kısmını açalım. Bu ilmihi ile aşağıdaki kitabı birleştireceğiz biraz sonra. Ve ma yuammiru bir ömür vermekte min, min muammir. E, e, mealiyle okuyacağım bir yaşlıya demiş de yaşlı değil orada ömür verilene ömür vermekte devam edelim. Walla Yunukasu min umurhi onun ömründen eksiltmek de illa fi kitap muhakkak bir kitaptadır. Şimdi öncekini düşünün e, bir kadının hamile kalması da doğurması da. Bir insana ömür verilmesi de, o ömründen azaltılması da bir kitaptadır ve onun ilmiyledir. Bakın o şeye gireyim, tekrar geriye dönüp açıklayacağım. miru ne demek biliyor musunuz? Ömür verilmek demek. Kökü onun, ömür, ayn, mim ve ra harfleri. Bu aynı zamanda Türkçedeki imar var ya, imar etmek, mamur etmek... Mimar, imar eden, tamir etmek, mamur etmek, imaret hep bu kökten. Ömür ve imar aynı kökten olunca şu oluyor manasına. Hayat vermek, canlandırmak, ihya etmek manasına geliyor. Yani bir mimar, imar ile bir şeyi mamur ediyor. Yani ona canlılık veriyor, hayat veriyor, onu diriltiyor, daha güzelleştiriyor. İkram yani. Burada da vema yuamiru bir insana vema yuam yuamiru bir insana Allah ömür vermekle onu mamur ettiği zaman onu canlandırdığı zaman ikram ettiği zaman min Muammir Muammir de e, ismi meful burada e, muammer pardon muamir olsa farklı olur muammer ömür verilene ömür verildiğinde Burada bakın şeyler çok değişecek ifadeler Allah verdi anlarısa, valla yani kusu min umurhi ve ömründen de onun verilen ömründen de eksiltmesi de ancak bir ilim iledir ve de bu da kitaptadır. Bakın klasik manada ne var? Herkesin eceli bellidir. Ne azalır ne artar. Doğru bu ayettir. Fakat Allahu Teala burada Kader inancıyla bir ömrün artabileceğinin de azalabileceğinin işaretini veriyor. Ömür verilmiş bir ömür vererek onun artırma bu. Ekstra bir artırma. Öbürü de bakın yum kas su diyor ya. Burada da noksanlaştırma bu fiilin aslı noksanlaştırma yani azaltma. Demek ki ömür sabit bir şey değil. Ki zaten biz bunu hadislerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor şunlar şunlar şunlar ömrü artırır diyor. Eğer ee, anlaşıldığı gibi ömür sabit bir şey olsa o zaman hadisinin hükmü ne olacak? Ha Allahu Teala ezeli ve ebedi ilmiyle bir insanın ömrünü elbette biliyor fakat Belirli bir ilim çerçevesinde, ternak içerisinde söylüyorum, ilim çerçevesinde onun ömrünü artırabiliyor da, Eşin azaltabiliyor bir da. Bir. Mesela diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nde, sadaka ömrü artırır diyor. E bu nasıl bir mekanizma? Sadaka verdiğin zaman senin rızkın artmıyor mu? Kişi de rızkını bitirmeden ölmüyor mu? Dolayısıyla ömrü artıyor. Allah'ın da hoşuna gidiyor, bunu artırıyor. Noksanlaştırması da buna benzer bir şekillerde. İşte bunun bir ilim çerçevesinde olduğunun göstergesi de hem de illa bir ilmihi diyor ya yukarıda ve illa min kitap. Bir kitaptadır. Şimdi bu kitap hangi kitap? Yok Kur'an değil bu. Yani Kur'an'ın da köken aldığı levh-i mahfus. Levh-i Birkaç şeylerle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kitabı mübin olarak geçiyor. Bir direkt kitap olarak geçiyor. Bir kitabı meknun olarak geçiyor. Bir kitabın hafız olarak geçiyor. Bir imamin mübin olarak geçiyor. Bunları meraklıları araştırabilir. Bir de benim çok sevdiğim bir ifade var. Bu Mutafifin e, suresinde 9 ve 20. ayetlerde geçiyor. E, e, e, e, i̇lgililer 587. sayfaya bakabilir. Ya teferruatla fazla girmeyeyim diyorum ama o kadar da güzel kodular ki yani e, hoş görsünler. Geçemiyorum. Sayfa 587. Mutaffifin 9 ve 20. ayetler. Necilere? Evet. Hilecilere, hilecilere işte. Olsun. İşte bak burada diyor Mekir Kur'anlar yani. Evet. Şöyle. Bakın 9. ayette ne diyor? Kitabin Merkum. Merkum. 20. ayette de Kitabin Merkum. İliyi nedir? Hükümlerin yazılmış olduğu kitaptır diyor. Orada da 9'da kita da Kitabın Merkum geçiyor. Bu Kitabın Merkum arkadaşlar hem, e, hem Sicci'nin hem de iliyinin olduğu. Yani şüphesiz facirlerin kitabı sicilindedir. Eee yani kötülük yapanların kimlerin olduğu listesi de iliyin denilenlerin e de olduğu bir kitaptır. Bu Allahu Alem biraz evvel saydığımız Kitab-ı Mektur'un levh Mahfuz denilen şey. Rabbim bunu değişik kelimelerle açıklamış ki e, Levh-i gizli, saklı, bilinmiyor. Ama nasıl bir mekanizması olduğunu açıklamış. Niye kitabı Merkum'un üzerine duruyorum? Bunun kökü ne biliyor musunuz? Bekir, Be Bekir Bey, kitabı Merkum. Hastasınız biliyorum, rahatsızsınız da davet ediyorum. Bu çok hoş bir şey de. Merkum, rakam kelimesinden köken alıyor. Rakam. Evet, evet. Yani... Sistemin içerisinde rakamsal değerler var. Arapçada şey ne deniyor biliyor musunuz? Dijital kelimesi. <gülüyor> Rakamiye deniyor. Yani sistem rakamlar üzerine kurulmuş. Matematiksel formüller üzerine kurulmuş. Dijital bir sistem. Yani Formüller var içerisinde. Zannettiğiniz gibi her şeyin orada yazılı olduğu değil. Bütün ilahi formüllerin yaratılış inceliklerinin formüllerinin şifrelerinin olduğu bir kitap. Yani bir ilme dayalı kitap. Hem sebepleri var sebep olan ve de hem de herkesin yaptıklarının aynı zamanda oraya kaydedildiği, kayıtlı olduğu bir kitap bu. Ayete gelelim şimdi. Fatıra. Onun bunların bir kitapta olması işte her şeyin bir ilme göre olduğunun göstergesi. Yani Rabbim haşa bir insan gibi kafasına göre şu şöyle yazdım bunu. Bu böyle yazdım olmuyor. Etken olan insan, insanın kendi tercihleri, kendi elleriyle yaptıkları Allahu Teala da ona takdir ediyor. Bu takdir etmesi bir ilme göre işte takdir edilenlerde hem geçmiştekiler hem olacaklarda işte o kitapta yazılı vaziyette. Biraz anlaşılabildi değil mi bunun? Evet. Yani bu ezberleri bozan bir şey. Yani bana ait değil bu tabii ki. Ezberleri bir şey. Yani sanıldığı gibi her şey olmuş, bitmiş. Rabbim her şeyi yazmış. Bu İnsanlar bu, bu senaryoyu oynuyor değil. Rabbim takdir etmiş bunu. Ama kulun haberi yok bunlardan. Kulun haberi yok. Oraya ulaşanlar var. Mukarrebunlar var. Mukarreb olanlar onu görüyorlar, izliyorlar hem melekler hem insanlardan. O anlamda haberi olanlar var. Ama normal bir insan olmuyor. Ama Rabbim ilimi, formülleri anlatıyor ki siz buna göre davranırsanız şöyle şöyle olur diyor. İnne zâlike işte bu Allah'a göre kolaydır. Yani insana göre zor. Ama Allah'a göre bu ilimler, bu formüller, şeyler e, kolaydır. Yani bu kader inancıyla ilgili şeyleri ben açıklarken kaderi reddetmiyorum. Bakın, amentüdeki Fakat bizim bildiğimizden daha farklı bir mekanizmalar olduğunu göstermek istiyorum. Kadere, fiilinin kökü neydi arkadaşlar? Kadere, kadere. Kadere, sözlüklere bakın, ölçmek, biçmek manasına geliyor. İşte bu. İlla bir ilmihi ve kitabın dediğinde şu var. Allahu Teala bir ilim yaratmış, bir formülü yaratmış. Bu sisteme göre de takdir ediyor. Ölçüyor, biçiyor, değerlendiriyor, takdir ediyor. Manasına geliyor. Bu konuları daha evvel o kadar teferruatlı işlediğimiz için sadece işareti verdim. Kişiler bunu e, açabilirler, bu, bu derinleştirebilirler. Bunlar bu da binler bilir diyoruz. Yetim, altı, Peki, <gülüyor> ve verilmeyen yetki bazı kişilere de <gülüyor> Allah tarafından? peygamberler e, teyranlı diyor ki biz hı. ne olacağımızı bilmiyoruz yani. Beşi de bak Bukari 100 lira eğer böyle el-Mahfuz'dan oynama şey yetmiş verirse o zaman Peygamberler git bir balyabra dedim onun önünde olmuş o zaman şimdi eee beşi tabii tasavvuf, bu, şey, tabi, tasavvuf şey manası yok. var ama şimdi şöyle eee Vakıa suresinde diyor ki bu kitap kitabı ı Ona e, e, kimse el süremez illa mutahhiru. Yani mutahhir tahir olmuşlar, temizlenmişler buna el sürebilirler. Ben sadece peygamberlerin ulaşmadığını zannetmiyorum. Çünkü Allah ulaştırdığı takdirde onun ilmini herkes şey yapar. Fakat Allah'ın ilim verdiği kullarından da mesela Hızır Aleyhisselam var. Müstesna, onu şey yapabiliyor. Zaten Allah'ın takdirindedir. O ilmi kişilere vermesi Allah'ın takdiri. Her şeye kadir. Dilediğine onu ulaştırır. Zaten işte o mutafifin 20'de de ona mukarrabinler ulaşabilir diyor orada. Yani orada da bir mukarrebun ıı, sınıfına kim giriyorsa onların da şahit olmasıyla ilgili bir mekanizmanın olduğunun da burada ifadesi. 12. ayete geçelim. Wa mar istavil Bahrani. Haza azbun Fırat. İki deniz müsavi olmaz. Şu çok tatlıdır. Aynı zamanda hararet kesicidir. Sa'igun şerabuhu içimi kolaydır. Yani boğazdan rahat geçer. Ve haza şu ise iki şeyi gösteriyor Rabbim burada. Ve harza milhum tuzludur. Uca, ucaç Acıdır. Türkçe dedik acı tahmin ediyorum bu. Ve min küllü tekkülüne lahmen tariyyan Bununla beraber her ikisinden de taze et yersiniz tamam. ve testah tahricune ne hilyeten ne ha ve ondan zinetçi çıkarıp onu giyinirsiniz ve terad fulke fihi mevahare o denizi yara yara giden gemileri görürsün li li min Fadli, fadlihi bu Allah'ın fazlından da aramanız içindir. Wa le alaikum ve de umulur ki şükür edersiniz. Bunlar çok meşhur ayetler. Ee, hani şey vermek gerekirse hani kapton kustonun e, iman ettiğine işaret olan ayetler olarak da e, onlardan birisi de bu ve ma yestebi. iki deniz müsavi olmaz diyor Allah Teala. İki tane şeyden ötürü. Bakın El Bahrani geçiyor. Burada ne var? Tesniye var. İki deniz müsavi olmaz. Şimdi ikisini işaret ediyor Rabbim. Havza diyor. Biraz aşağılarda da diğer havza diyor. Havza bu demek. Bu Hazbun fürat. Tatlıdır, hararet keser, içimi de kolaydır. Diğer ise diğerin iki, diğer denizi işaret ediyor. Ve haza minhun tuzludur ve ucağaç acıdır. Yani iki farklı dile getiriyor. Birisi olumsuz özellikler gibi insan fıtratı için. Diğerisi insan fıtratı için iyi özellikler olabilecek şeyler var. <gülüyor> ve bütün ikisinden hepsinden de tahkulü lahman tarayan. Bununla beraber ikisinden de taze et yersiniz. Ondan aynı zamanda zinet çıkarıp e, faydalanacak şeyler giyip onu çıkarırsınız. Ve de bir fayda daha var. Denizinde yara yara giden gemileri görürsün. Aynı zamanda üstünden gidersin. Yani hem içinden hem altından hem üstünden faydalanırsınız. Bu Allah'ın fazlından nasip aramanız içindir. Olur ki şükür edersiniz. Şimdi fazla vakit yok. Bunu teferruatla anlatmayacağım. Allahu Teala yarattıkları şeylerin içerisinden ikramları gösteriyor şimdi. Önce bir sistemdeki şeyi gösterdi. İşte yaratıyor topraktan yaratı bilmem ne. Şimdi de senin önüne misaller getiriyor. Ya denizi görmüyor musun? Bak diyor. Aynı gözlük gibi gözüken iki şey var. Birisi tatlı tuzlu Birisi de acı fakat ben sana ikisinden de menfaatlendiriyorum. İkisinden de balık yiyorsun bak ben sana tatlı suda da yetişen buna tatlı su diyemeyiz. Ha Burada deniz diyor ama e, o keyf suresinde de iki denizin birleştiği yer ifadesinden de anlaşılacağı gibi e, ırmaklara da büyük nehirlere de deniz deniyor aynı zamanda. Bak diyor tatlı denizden de yani ırmaktan da balık yiyorsun tuzlusundan da yiyorsun. İkisinden de diplerinden ziynet çıkarıyorsun. Yani e, inci çıkmıyor mu, mercan çıkmıyor mu, şey, e, faydalanıyorsun. Aynı zamanda da e, gemiye biniyorsun, üstünden gidiyorsun. Hem nehirde gidiyorsun hem şeyinde gidiyorsun. Ya bu nimetleri görmüyor musun? O farklı farklı yarattığım halde bunların hepsi sana musahhar kılınmış. Musahhar ne demek? Sahara emrine amade kılınmış. Senin faydana verilmiş, istifadene verilmiş manasında var. Bu hem Allah'ın fazlından nasibini araman için... Hem de umulur ki şükredesin diye. Şimdi bundan sonra e, bir ayet daha var 13. ayette de. Bunda da geceyi gündüze katıyor, gündüzü geceye katıyor, güneşi ve ayı size bu sefer bu sahar kılmış e, derken de değişik değişik yeryüzünde misallerle de Allah kendi ilmini ama bunların asıl senin için faydalı olacağını dile getirerek burada hem şanını yüzetiyor hem de izzet verdiği, e, insana verdiği nimetleri veriyor, gösteriyor. Ama derinliklerinde daha farklı banalar da var bunların. Onları inşallah haftaya izah edeceğiz. allah Teala e, bize izlet sahibi olan Allah'tır. Lakin kullarımdan dilediğine peygamberlerin ve müminlerine izzet verir. Bize ona ulaşan kelimeyi tevhid, güzel sözler ve onun aşağıları olan unsurlarla ona yaklaşmayı fakat bu boşu boşu da olmaz bunun yerine gelmesi için amelü salihatiyle de bunu destekleyip ona ulaşmasını nasip etsin bunun dışındaki yollar hep şeytanın ayak kaydırıcına mekirliğine müsait yollardır bu onlara uğrayanlardan eylemesin çünkü onların sonucunu görüyoruz ki allah Teala e, tuzak kuranların en hayırlısı olduğu için onlar rezil rusva olacaklardır ee, Allah onlardan bizi muhafaza eylesin. Allahu Teala da her şeyi bir ilme göre yaratmıştır. Fakat asıl iş gören Allah'tır. Kendisinden bu ilmini daha iyi anlayıp da ikram edilen, ömür verilen fakat bu ömrü kendisine ibadette, kullukta kullanarak e, avantajlı duruma getiren e, kullarından olmayı Allah nasip edesin. Salakallahü'l-azim.